900, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ihtiyar bir kadına güzel muamelede bulunması, evet, Ayşe validemiz şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber'in yanına ihtiyar bir kadın geldi, Hazreti Peygamber ona kim olduğunu sordu, kadın, ben Müzeyne kabilesinden Sesam, çirkin, isimli kadınım, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, sen Müzeyne kabilesinden Hassane, güzel, isimli kadınsın, nasılsınız, durumunuz nasıldır, bizden sonra neler yaptınız, buyurdular ve kadın. Kadına iltifatlarda bulundular o da anam babam sana feda olsun ey Allah'ın resulü bizler çok iyiyiz dedi kadın çıktığı zaman Hazreti Peygambere sen bu ihtiyar kadına niçin bu kadar hürmet gösterip iltifatta bulundun diye sordum Hazreti Peygamber şu cevabı verdiler Ey Ayşe bu kadın Hatice zamanında bize gelip giderdi sen vefakarlığın imandan olduğunu bilmiyor musun Ayşe validemiz şöyle anlatıyor bize gelip giden ihtiyar bir kadın vardı Hz Peygamber ona onu gördüğünde sevinir ve kendisine ikramda bulunurdu, bir gün Hazreti Peygamber'e, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sen bu ihtiyar kadına hiç kimseye yapmadığın ikram ve iltifatlarda bulunuyorsun, bunun sebebi nedir, diye sordum, Hazreti Peygamber de bu kadın Hatice zamanında bize gelip giderdi, sen vefakarlığın imandan olduğunu bilmiyor musun, dediler, Ebu Tufey şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'i Söranede fakir kimselere et dağıtırken gördüm, o sırada ben de bir budunu ancak taşıyabilecek bir gençtim, bir ara oraya bir kadın geldi, Hazreti Peygamber abalarını yere serdiler ve o kadını onun üzerine oturttular, o zaman ben orada bulunanlara, bu kadın kimdir, diye sordum, Hazreti Peygamberin sütenesi Halime'dir, dediler.